Auzu billahi racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve's salatu ve's muhtar ve ala alihi ve ashhabihi'l athar ve ala jami'il Nebevi miras derslerimizin Bugün 22'sine eriştik elhamdülillah. İki esma-i ilahinin gölgesi altında yürüyeceğimizi söylemiştik ki hamdele kısmında bu iki esma-i ilahi anıyoruz. Onlardan bir tanesi Vahid, El-Vahid olan Allah'ın o güzel ismi, bir diğeri ise El-Kahhar. Dağıldık Bizi toplayacak yegane kudret Rabbul Alemin olan Allah'tır. Onun için bu toparlanışımızı o güzel esmasıyla bizde tecelli etsin diye bu ismi anıyoruz. O kadar buna ihtiyacımız var ki darmadağın olan sadece bu ümmet değil. Aslında ümmeti darmadağın eden biziz. Kalplerimiz dağınık. O kadar dağınık ki zihinlerimiz dağınık, onlar dağınık olduğu için hanelerimiz dağınık. Şöyle günün herhangi bir saatinde birisi gelse açsa kapıyı, burası bir Müslüman evi midir diye hanelerimize nazar etse birçoğumuz sınıfta kalacağız. Hayatla ahiret arasını, dünya ile ahiret arasını o kadar ayırmışız ki bir bakıyorsun camide farklı bir Müslüman var ama ticaret yaparken o camideki Müslüman gitmiş yerine bambaşka yepyeni bir Müslüman gelmiş. Sanki camide Allah'ın emri var da hayatın içinde yokmuş gibi bir algıyla yürüyoruz. Biz kızıyoruz Müslümanlar olarak. laikliğe şöyle böyle laf söylüyoruz. Yeri ve zamanı gelince de bazen ses tonumuzu da yükselterek eleştiriyoruz ama dönün bakın inanın ki hepimiz layık olmuşuz dünya ile ahireti ayırmışız birbirinden Allah'ın emirleri doğrultusunda bir hayat hayatlarımız olarak karşımıza çıkmıyor İşte bu dağınıklıktan bu perişan vaziyetten kurtulmak için dedik ki bugün bu sene hep El Vahid isminin gölgesinde yürüyelim ben bunu buradan da hatırlatayım ki bu dibacenin bu hamdelenin neden bu iki isimle yürüdüğünü en azından sizin zihinlerinize de o bilgi tazelenmiş olsun e bir de El Kahhar ismi var çünkü o isme havale edeceğimiz çok adam var o isme havale edeceğimiz çok ideoloji var o isme havale edeceğimiz çok zalimler var. Bizim yapacağımız bir şey yok. Bunu sorumluluğumuzu üzerimizden kaldırmak için söylemiyorum. Ama gelmiyor elimizde, gelmiyor. Sizin geliyorsa söyleyin, ben de sizin gelin ellerinizi öpeyim. Gözümüzün önünde Doğu Vuta'da 400 bin kardeşimiz şu anda katlediliyor ve biz sadece seyrediyoruz. Doğu Türkistan diye bir şey gündemimizde yok bizim. Oradaki zulümleri anlatmaya kelimeler kifayet etmiyor. Aynı şekilde Arakan öyle, aynı şekilde İslam coğrafyalarının farklı yerleri böyle. El-Gahhar olan Allah'a diyoruz ya Rabbi tecelli ettir o kahrını. Sen kahrınla da terbiye edersin. Eğer o zalimlerden bazıları kahrınla terbiye olacaksa onları onunla terbiye et eğer olmayacaksa kahret kahret ki senin dünyanda artık bu müstahni tavırları daha fazla sergilemesinler biz de inşallah bu iki ismin gölgesinde yürüyelim de Allah bizleri de adam etsin en başta ben kendime ediyorum o duayı o duaya da çok ihtiyacım var Allah'ım ne olur ne olur bana rağmen beni adam et bana rağmen bana sahip çık ki senin istediğin gibi bir kul olabileyim diyorum. Sizi de aynı duayı yapmaya davet ediyorum. Güzel kardeşlerim İslam ilim tarihi adlarını sayamayacağımız kadar alimle doludur. Bu medeniyet öyle bir medeniyet ki insan üretmiş, insan yetiştirmiş. Şu anda 21. asırdayız belki miladi olarak. Kaht-ı yaşadığımız çok ciddi bir noktadayız adam kıtlığı kaliteli insan kıtlığı yetişmiş insan kıtlığı Evet ciddi bir oranda şu anda bizim de yüreklerimizi sızlatıyor Ama buna rağmen yetiştiriyoruz elhamdülillah buna rağmen bu medeniyet Adam yetiştiriyor her sahada yüzümüzü ak edecek insanların ortaya çıkması için bir şeyler ortaya koyuyor bu ilim tarihimizin çok önemli isimlerinden bir tanesi de İbn Haldun'dur. Hepiniz ismini çokça duydunuz. Ona bir sosyolog diyebilirsiniz, ona bir filozof diyebilirsiniz, ona bir siyasetçi diyebilirsiniz, ona bir devlet adamı diyebilirsiniz. Bütün bunlar var onda. Ama hepsinden daha güzeli bence odur ki o ona yakışır, o bir alimdir. Gerçekten bir İslam alimidir İslami ilimler sahasının birçok sahasında çok önemli tespitler ortaya koymuştur. Ama en güzel tespitleri sosyoloji alanında olduğu için o alan diğerlerine biraz olsun galebe çalmıştır. Şöyle bir cümlesi var kısa ama belki de sadece böyle bir cümleyi anlamak için bir ders yapsaydık yerinde olurdu ama bu faslın konusu değil coğrafya kaderdir diyor. O kadar anlamlı o kadar güzel ki bu cümle evet coğrafya kaderdir İnsanın yaşadığı coğrafya kaderini etki eder. Ve biz seçmeyiz hiçbirimiz seçmedik bu coğrafyada doğmayı hiçbirimiz ırklarımızı da seçmedik renklerimizi de seçmedik cinsiyetlerimizi de seçmedik. Ana ve babalarımızı da seçmedik. Allah bize bunları sormadı. O seçti ve o gönderdi, o yaptı ve bizi de bu imtihanın içerisinde bize bir yol açarak, bize bir şeyler yükleyerek bu imtihanın mükellefi kıldı. Coğrafya kaderse eğer kaderimizle kavga etmenin bir alemi yok. İyice anlarız kaderimizi, kaderimize uygun bir biçimde bazı şeyleri yaparız. Şimdi biz Anadolu'nun Müslümanları olarak bu coğrafya kaderdir meselesi üzerinden çok ama çok şey söyleriz. Yaşadığımız şu coğrafya bir acayip bir coğrafya. Onlarca medeniyete beşik olmuş. Tarihin her döneminde hesapların konusu olmuş. Müslümanlar da hesap etmişler, Müslümanların karşısındaki güçler de hesap etmişler. Biliyorsunuz İstanbul ya da o günkü adıyla Konstantiniyye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rüyası yani bir yönüyle hedefiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam boşuna demedi Konstantiniyye bir gün muhakkak fethedilecektir. Ve o sevdayı sahabenin yüreğine ta o günlerde boşuna koymadı. O gün Müslümanlar için böyleydi başkaları için de hedefti başkaları da bu coğrafyada kendi emellerine, hedeflerine uygun bir biçimde bir şeyler yapmaya çalıştılar. Onun için dünyanın haritalarını şöyle önünüze alın. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar olay yok. Hiçbir yerinde bu kadar hesap yok. Hiçbir yerinde bu kadar da imtihan yok. Ne yapalım ki coğrafya kaderimizse bu da bizim kaderimiz yapacak bir şey yok. Böyle olduğu için bakın acılarımız bitmiyor. İmtihanlarımız bitmiyor. Bir derdimiz bitiyor bir başka derdimiz başlıyor. Hatta bir derdimiz bitmeden bir diğeri o derdin üzerine ekleniyor. Öyle bir yerde yaşıyoruz ki yaşadığımız bu yer çok değerli, çok kıymetli, çok güzel olduğu için imtihanı da çok ağır, imtihanı da çok zor, imtihanı da insanın takatini böyle zorlayacak düzeyde. Ben size bugün bir tarih dersi vermek istemiyorum. Başka bir derdim var ama bu mukaddimeyi niye açıldı onu da bilmiyorum ama bu mukaddime üzerinden size birkaç şey söylemek istiyorum. Özellikle bu toprakların son 100 yılını bu topraklarda yaşayan bir insan olarak hepimizin çok iyi öğrenmesi lazım. Öğrenmemiz lazım ki derslerde size söylediğim bir şey var karşımızda mücadele etmekle mükellef olduğumuz bir cephe yok. Dört cephe var ve biz bu dört cepheye karşı mücadelemizi, davamızı bu manada sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. Küfür cephesi var dedim, nifak cephesi var dedim, fısk cephesi var dedim, cehalet cephesi var dedim. Tanımazsak bu dört tane cepheyi, Uygun olan davranışları, uygun olan söylemleri ve eylemleri geliştiremeyiz. O zaman da Allah korusun yanlış üzerine yanlış yaparız. Onun için bu coğrafyanın son 100 yılı bizim için çok mühim. Ne oldu Osmanlı dediğimiz 600 yıllık o koca medeniyet, 600 yıl süren o koca yürüyüş ve birçok sahada İnanılmaz derecede farklı farklı güzellikler ortaya koyan o 600 yıllık koca çınar nasıl devrildi? Kim devirdi yerine ne kuruldu? Götürenler onu yerine neyi getirmek için götürdüler ve sonra ne oldu? Neler oldu ki biz bu haldeyiz şu anda aslında bugün bugünümüzü okuyabilmek için yarınımızı da inşa edebilmek için bu bilgilere ihtiyacımız var. Ben 1922'den 1932'ye kadar bazı şeyleri size hatırlatacağım. Öyle fazla detaya girmeyeceğim. Asıl sizi götüreceğim bir nokta var. Saltanatın kaldırılması 1922'dedir. Daha işin bidayetinde başlanan süreç bununla alakalardır. Biliyorsunuz cumhuriyette ondan bir yıl sonra ilan ediliyor 1923'de. Cumhuriyet'in ilanından bir yıl geçmeden daha azdır zaman 1924'te hilafet kaldırılıyor. Bugün günlerden ney? 3 Mart. Tam da bugün. 3 Mart 1924'te yani 94 yıl önce bugün hilafet kaldırıldı. Peki o gün hilafet gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin istediği gibi Kulefayi Raşidine emanet ettiği gibi miydi? Elbette ki değildi. Elbette ki bu manada zafiyetler yaşamıştı ama bir kurum olarak vardı. Bugün Müslümanlar olarak darmadağın olmamız, toparlanamayışımız, imamemizi kaybetmemizden dolayıdır. Bir ses yok ki bizi toplasın. İçi boşaltılmış olsa bile bazı zafiyetler yaşamış olsa bile bazı sıkıntılar arız olsa bile eğer kalsaydı hilafet kurumu emin olun bugün Müslümanlar olarak durumumuz halimiz biraz daha farklı olacaktı. 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu ne olduğunu bir bakın neleri feda etmişiz neler olmuş o kanunla görün 1925 bilmiyorum komedi midir bu? Yoksa çok acıklı bir tablo mudur ona siz karar verin ama böyle bir şeyi yaşamışız yıllar yılı. Şapka kanununun ilanı. Öyle şeyler yaşanmış ki bu topraklarda insan ya bunları biz mi yaşamışız? Bu coğrafya gerçekten bunlara şahit olmuş mu diye bazen hayret ediyoruz. 1925'te tekke ve zaviyelerinin kapatılmasının ardından 28'de 1928'de söylediklerimin en ağırı olmuş en ağırı budur hilafetin kaldırılmasından da daha ağırdır şapka kanununun ilanından da daha ağırdır çünkü bedeli ağırdır harf inkılabı 1928'de olmuş alın getirin tarihi biraz daha yaklaştırın artık araları ben size havale edeyim 1932'de olan hadise Ezanın Türkçe okutulmasıdır. Nasıl bir şey arkadaşlar nasıl bir şey Allah aşkına? Kudüs'te bile şu anda İsrail'in işgalinin altında olan Kudüs'te bile böyle bir şey yok. İslam coğrafyalarının hiçbir tarafında böyle bir şey yok. Bazı yerlerde ezan sustu evet ama kimse ezanı Muhammed'in aslını değiştirmeyi aklından bile geçirmedi böyle bir şey yapmadı. 1932'de bu oluyor 22 Ocak 1932'de İstanbul'da Yerebatan Camii'nde Hafız Yaşar Okur tarafından ilk kez okunuyor Türkçe ezan. 8 gün sonra Fatih Camisi'nde okunuyor ve artık yavaş yavaş Türkiye'nin başka yerlerine yayılıyor ama 4 Şubat 1933'te bütün müftülere bir Genelge gönderiliyor artık bundan sonra ezan şu lafızlarla okunacak diyerek Türkçe ezan zorunlu bir hale getiriliyor. Ya yapmayan cezalandırılacak hem de çok şiddetli bir biçimde. Kaç yıl? Tam 18 yıl. 18 yıl bu topraklar köyünden mezrasına şehrinden kasabasına kadar her minaresinden Biraz sonra size okuyacağım o komedi sözleriyle ezanı Muhammed'i karşılık bulacak. Ve bunu yapmayı da farklı bir amaçla farklı bir gayeyle yapacaklar. 16 Haziran 1950'de bu sıkıntılı ve bu çok acı olan tablo sona erecek. 18 yıl boyunca süren bu ızdırap da bu şekilde bitecek. Allah aşkına gidin akrabalarınızın içinde, komşularınızın içinde, yaşadığınız yerdeki insanlar içinde. 1940 doğumlu olanlar ve öncesinde olanlarla bu işi oturun onlardan canlı canlı dinleyin. 1940'da eğer doğmuşsa 10 yıl boyunca onu duymuş kulaklarıyla duymuş yaşananları bizatihi işitmiş. Yaşananlara şahit olmuş. Hele ellide ezanı Muhammedi asli diline çevrilince ne yaşamış bu memleket? Sanki yeniden iman yeniden İslam bu memlekete gelmiş gibi bir hava esmiş. Bursa'da bir müezzin efendi ezanı Arapça okumaya başladığı zaman tam yedi kez ezanı Muhammedi'yi arka arkaya okumuş. Doymamış okumuş. Gözyaşları içerisinde bir daha okumuş bir daha yedi kez Şanurfa'da bir müezzin efendi okurken ezanı bayılmış sevincinden. Bir daha kalkmış bir daha okumuş bir daha bayılmış ve o ezanı ilk kez duyan insanlar caddelerde sokaklarda gözyaşları içerisindeler. Bir acayip bir hal ve bu dediğimiz olay çok öyle yüzyıllarca önceki hadise değil benim güzel kardeşlerim. 1950'den bahsediyorum yani 68 yıl önce bu memlekette olan bir hadiseden bahsediyorum Allah bir daha göstermesin Amin. Allah o acıları bize bir daha yaşatmasın Amin. ezanın kıymetini bilmeyi bizlere nasip eylesin ezanı Muhammed'in o şiarına o büyük mesajına uygun bir tavrın sahibi kılsın bizleri affınıza sığınacağım ama söyleyeceğim Nasıl Türkçe eleştirmişler biliyor musunuz ezanı? Tanrı uludur, Tanrı uludur. Şüphesiz bilirim Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Haydi namaza, haydi namaza, haydi felaha, haydi felaha. Felahın altını çizin onunla işimiz var. Eğer sabah namazıysa, Uykudan namaz daha hayırlıdır. Normal namazsa yok zaten orası biliyorsunuz. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Tanrıdan başka yoktur tapacak. Böyle okunmuş. Dikkat ettiniz mi? Allah lafzı celali bile Tanrı diye çevrilmiş Türkçe'ye. Ama iş felaha gelince. Hanyalel felah haydi felaha diye kalmış. Felah Türkçe. Niye değiştirmediniz felahı da felah kaldı? Çünkü felahın anlamı rahatsız etmiş birilerini. Haydi felahıyı nasıl çevirmeli? Haydi kurtuluşa. Ama ne diyorlar? Kurtuluş namazda değil. Kurtuluş kıblenin batıya çevrilmesinde. Kurtuluş laiklikte. Kurtuluş sekülerizmde. Kurtuluş. İrtibat olarak köklerle olan bütün bağların koparılmasında. Kurtuluş İslam'a ait, imana ait, Kur'an'a ait ne varsa her şeyin yerle bir edilmesinde. E bunu bir tarafta söyleyecek sonra namaz için ezanı Muhammedi Türkçe olarak orada çağladığı zaman bile haydi kurtuluşa diyerek kurtuluşun aslında namazda olduğunu söyleyecek. Bunu fark ettikleri için Allah lafzı celalini bile Tanrı'ya çevirmişler ki bu hatalı bir çevridir. Allah'ın karşılığı değildir Tanrı. Eğer Tanrı diye bir kelime kullanılacaksa biliyorsunuz eski Türkçede olan bir kelimedir. İlah'ın karşılığıdır. Allahu Ekber öyle çevrilmez ama o Allah ismine bile o lafzı celale bile tahammül göstermemenin aslında bir karşılığıdır. Onu bile değiştiren zihniyet. Felahı bırakıyor çünkü felahın karşılığı onları rahatsız ediyor. İşte biz de bugün diyeceğiz ki kurtuluş aslında felah faydasız işleri terk etmekte. Felah meselesini anlamaya çalışacağız inşallah. İstedim ki bugünkü bu tarihe ait düşen tevafuk noktasında bizim mukaddimemiz de böyle olsun. Benim güzel kardeşlerim buradan gelin bir Kur'an'a gidelim. Kur'an'ın tertipteki 23. suresi Müminun suresi. Rabbimiz ne buyuruyor? Kat eflahül müminun. Gerçekten müminler felaha, kurtuluşa ermiştir. Müminlerin felaha erdiklerini kim söylüyor? Rabbimiz söylüyor. Peki neyle elde etmiştir müminler o felahı? Ellezînehum fi salâtihim hâşiun onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler namaz mı kazandırıyormuş felahı namaz kazandırıyormuş başka şeylerde var mı evet ama sözü Kur'an'ın hemen namazdan başlatması imandan sonraki en büyük hakikatin namaz olduğunun en büyük işaretidir öyle güzeldir ki bakın ezana da hanyal el felah diye girmiştir aslında buradan alınmış bir ilhamdır o Zaten o rüya biliyorsunuz bir rüyayı sadıkaydı. Ezan-ı Muhammed'in ortaya çıkış rüyası. Abdullah İbni Zeyd de Hazreti Ömer de aynı rüyaları görmüşlerdi. O rüyalardaki lafızlar aslında Allah'ın bir iltifatı bir bereketiydi onlara. Onların her bir lafzı da yine Kur'an'daki bir dayanağa, Kur'an'daki bir hakikate yaslanıyordu. Şimdi burada... Onlar namazlarında huşu içerisindedirler diyen Rabbimiz bir şeyler söylüyor söylüyor. Ben birkaç şeyi söyleyeceğim. Asıl konumuz bu değil. 9. ayette ne diyor biliyor musunuz? Vellezinehum ala salavatihi salavatihim yuhafizun. Onlar ki namazlarının üzerinde elmalılı böyle çevirdiği için ben de o çeviriyi veriyorum size. Onlar ki namazlarının üzerinde muhafızlık yaparlar. Namazda bir haşyet olacak bir de namazda bir muhafaza olacak. Böyle olursa Allah'ın müminden istediği namaz oluyor. Haşyetin ne olduğunu şöyle ya da böyle biliyoruz. Haşyet biliyorsunuz hafdan ayrı bir şey. Haşyet de korku haf da korku ama iki korku arasındaki fark şudur haşyetin içerisinde derin bir saygıdan kaynaklanan korku var. Mümin Allah'a derin bir saygıdan kaynaklanan bir korkuyla bağlıdır. Ve namazda Allah'ın huzurunda durmak olduğu için onun zirvesini yaşar. Rukuya eğildiği an aslında başını ne için eğdiğinin bilincinde olur. Hele namazın zirvesi olan secdeye kapandığı zaman Bitmiştir artık o mümin. Eğer bu haşyet dediğimiz şeyle namazı kılarsak var ya her secde aslında Rabbimize sanki ruhumuzu teslim ediyormuşuz gibi bir ruh hali yaşatır bize. Ama nerede en başta söylediğim o kadar bir parçalanmışlık var ki sadece namaz bizde kılmak. Kılanlar o da kılmama adına da o bahtsızlığın içerisinde olan binlerce Etrafımızda muhatap var o ayrı kılanlarda da ikame dediğimiz haşyet dediğimiz şeyden bir mahrumiyet var. O da işin ayrı bir tarafı. Devam ediyor asıl bizim konumuz bu. Ve'llezinehum anil lagvi mu'ridun onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Felaha ermenin yolu neymiş boş ve yararsız şeylerden yüz çevirmek. Ne varsa boş ve yararsız olarak hayatta onları bir yönüyle hayattan çıkarmak. Ayetler devam ediyor. Ve lezinehum lizekatifailun onlar ki zekatlarını tas tamam verirler ve lezinehum li <Sessizlik> furujihim hafizun onlar ki iffetlerini namuslarını muhafaza ederler korurlar ve ayet yine devam ediyor. Bizim için şu anda konumuzla alakadar olan şey. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Şimdi benim güzel kardeşlerim şu nebevi dersler boyunca bu ders silsilesinde bense bu cümleyi çok söyledim bir daha söyleyeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir söz söylemişse bir eylem bir iş bir amel ortaya koymuşsa ya da yanında bir iş yapılmış Sükutla ona biliyorsunuz takdir diyoruz. Sükutla o sözü tasdik etmişse bu yaptığı her şeyin şöyle ya da böyle bir şekliyle Kur'an'da dayanağı vardır. Emin olun ciddi bir biçimde bu manada gayret göstersek bu dayanakları birer birer tespit ederiz. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem hevasından ve hevesinden konuşmayan biridir. Eğer onun konuştuğu Allah'ın muradına aykırı olsa onun konuştuğunu Allah istemese onun konuştuğu Allah'ın tam anlamıyla muradının zıttına bir şey olsa ayet gelecek ve düzeltecek. Böyle olmaz diyecek düzeltti de netice itibariyle onlarca bu ayetleri de okuyoruz biz sallallahu aleyhi ve selleme direkt hitap eden ve direkt onu bu manada o yaptığı şeyden hatta içinden geçirdiği bazı duygulardan dolayı itap dediğimiz uyarın saadetinde bazı şeylerin dillendirilmesi. Dolayısıyla hadisle Kur'an arasındaki bağı bir Müslüman olarak biz bu şekilde doğru bir biçimde anlayalım. Bugün bazı cahillerin anladığı gibi hadis Kur'an'ın rakibi değildir haşa. Kur'an da bu manada diğerlerinin hepsinin hükmünü bitiren sonlandıran bir kitap da değildir. Kur'an ve hadis aslında bu manada bize kulluğumuzun temel vesikalarını verir. Allah'ın kitabı bu işin özüdür. İşin özünü ortaya koyar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise o özü alır. Hayata nasıl intikal ettireceğine dair bazen sözleriyle bazen eylemleriyle işin olması gereken halini bize gösterir. Onun için biz hadislere ne demiştik? Sünnetteki karşılığıyla söylenen sözler karşılığıyla Kur'an'daki beyanlar karşılığıyla hakikatin belgeleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hakikatin zirve hali ise Ondan sudur öden her şeyde hakikatin belgesi olarak karşımızda duruyor. Ne dedi Kur'an biraz önce? وَالَّذ۪ينَ عَنِ اللّٰغْوِ dedi. Onlar ki boş şeylerden yüz çevirirler. Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bakın Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadis. Diyor ki Efendimiz kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi Kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Allah aşkına birbirini tamamlamadı mı? Mesela biz bu hadisi duysaydık ve deseydik ki bu hadisin Kur'an'daki karşılığı ne? Kur'an'daki dayanağı nedir? Allah Resulü bu hadisi bu sözü Kur'an'daki hangi ayete bağlı olarak söyledi? Karşımıza bu çıkacaktı. Başka da var ama biz sadece bunun üzerinde duralım. Bu çıkacaktı. Dolayısıyla Rabbimiz diyor ki müminler kurtuluşa ermişlerdir. Çünkü onları kurtuluşa götüren sebeplerden bir tanesi de boş ve faydasız şeylerden yüz çevirmeleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hısnül müslim Müslümanın iyi hali bunu Türkçe'de ne olur şöyle anlayın böyle anlamamızda hiçbir beyis yok. Kaliteli Müslüman kaliteli mümin kendisini doğrudan iliş ilgilendirmeyen şeylerden yüz çevirendir. Şimdi alın gelin bu hadisi ya da bu ayeti 21. asırda yaşayan Müslümanlar olarak hayatlarımıza bir vuralım. Gün 24 saat ne kadarı bizim bu manada burada söylenen ve uyarılan boş ve anlamsız faydasız şeylerden uzak bir halde. Gerçekten bugün Müslümanlar olarak hayatımızda Boş ve anlamsız faydasız şeyler var mı yok mu muhasebesi yapılması gereken şey bu gün 24 saat geçmiş alimler için de öyleydi geçmiş insanlar için de öyleydi geçmiş insanların hayal bile edemeyecekleri şeyler var şu anda bizim elimizde bu kadar nimetlerin çoğalmasına rağmen bu çağın insanını konuşturun herkesin söyleyeceği söz zaman kifayet etmiyor. Kavuşamıyoruz hiçbir şeye yetişemiyoruz hiçbir şeyi tam anlamıyla yapamıyoruz. Çok değil 15 sene önce bir delikanlıyla bir kardeşimizin konuşmasına şahit olmuştum. O delikanlı da biraz ağzının ayarı bozuk birisi biraz da desteksiz sallayan birisi. Öyle diyeyim ki anlayın siz bir şey söylüyor o abisine ben de kulak misafiri oluyorum. Diyor ki bir telefon çıkmış o telefonda sen televizyon seyrediyorsun 15 yıl önce kendim şahit olduğum için sen söylüyorum o abi de biliyor ya onun şeyini hemen zaten cümle geldi Atma Recep din kardeşiyiz diyerek ve inanmadı adam böyle bir şeyin olabileceğine inanmadı e şimdi değil televizyon seyretmek telefonlardan neler yaptığımızı görüyorsunuz bu kadar hayat kolaylaşmış aslında gideceksiniz diyelim ki Avrupa'nın herhangi bir şehrine, Türkiye'de herhangi bir şehre bir, bir buçuk saatte, iki saatte bilemediğiniz üç saatte, dört saatte gidebiliyorsunuz. İletişim kolay, ulaşım kolay, erişim kolay, bu kadar kolay ne var ortada? Devenin üstünde kitap yazan adamların kitaplarını okuyoruz. Bizim yazdıklarımız ortada. Bir hac yolculuğunda tefsir yazılmış. İslam alimlerinin Hayat hikayelerinde bunları okuyoruz. Allah aşkına çoğunluk Hanefi'dir buradaki cemaatin. Hanefilerin en önemli fıkıh kaynağı İmam Serahsi'nin El Mefsududur. mefsut nerede yazıldı ya? Nerede yazıldı? Bir kuyunun içinde. Kuyu hapsi sırasında yazıldı bu kitap. Hani nerede? Var mı? Biz cezaevi hatırası yazamayız. Bir fıkıh kitabı yazılıyor orada. Peki niye böyle? Zamanın mı bir suçu var? Biz... Faturayı keselim zamana zaman kötü ne yapalım zaman kötü deyip işin içinden çıkabilir miyiz zaman kötü mü değil mi en son şimdi size bir İslam aliminin sözünü okuyacağım. Böyle bir faturayı birine keserek bu işten kurtulamayız ne yazık ki şu anda faydasız boş anlamsız işler hayatlarımızı işgal ettiği için asıl olması gerekenlere yer kalmıyor. Şöyle bir 24 saatin muhasebesini yapalım. Uykuya ayırdığımız zaman helal lokma kazanmak için helal manada nafakabımızı elde etmek için ortaya koyduğumuz gayret. Çoluk çocuğumuzla ayırdığımız zaman televizyona ayırdığımız zaman sosyal medyaya ayırdığımız zaman trafiğe ayırdığımız zaman İstanbul şartlarını yaşıyoruz. Hepsini yaşıyoruz. Bunların hepsini alt alta koyalım. Bir bakalım gerçekten faydasız. Ve boş işlere ayrılan zamanlar var mı yoksa yok mu? Emin olun bahanelere sarılmadan iyi bir muhasip olarak bir kağıdın üzerine bunları döktüğünüz zaman en az 3-4 saatin boş ve faydasız işlerde geçtiğini siz de ikrar edeceksiniz. Ne yazık ki en azı böyle çoğunu hiç söylemiyorum en azı böyle. Ben bazen gençlere söylüyorum. İçinizde bu sözlerimi duyan gençler vardır. Vakitsizlikten bana şikayet ettikleri zaman diyorum ki güzel kardeşim günah işlemeye vaktin oluyor mu? Hiç günah işlemiyor musun sen? Günah işlemeye vakti olan bir Müslümanın vakte fatura etmesinin hiçbir gerekçesi, hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Ya günah işlemeye öyle vakit buluyoruz ki hem de o biçim Dolayısıyla o zaman bir başka problem var. O probleme ait bazı şeyleri konuştuğumuz zaman hem de böyle güzel bir biçimde hiçbir bahaneye sığmadan konuştuğumuz zaman bazı şeyleri anlayacağız. Şimdi gelin biraz meselenin içerisine dalı verelim. Lagv kelimesi geçiyor ayette. Ne demek biliyor musunuz Lagv? İbni Manzur, Ragıp el-İsfahani. Halil bin Ahmet ve başkaları bu kelimeyi uzun uzun izah ederler bize ben o dilsel tahlillere bu derslerde girmiyorum biliyorsunuz kestirmeden söyleyeyim size gereksiz yere konuşmak bir şeyin hükmünü ortadan kaldırmak Türkçede de böyle kullanıyoruz değil mi anlaşma edildi diyoruz Türkçede de halen bu manada kullanıyoruz bir şeyi geçersiz kılmak bu ifadem içinde kusura bakmayın saçmalamak Sözünde hatalı yanlış olmak boş söz kullanmak anlamsız Allah Resulü'nün ifadesini söyleyelim burada parantez içerisinde kaybolup giden sözler konuşmak soruyor sahabe ya Resulallah nasıl sözler kaybolup gider hatip ne konuştuğunu bilmiyor muhatap ne dinlediğini bilmiyor hitap oradaki zemine uygun değil yani makal Makamla uygunluk arz etmiyor. Gidiyor düğüne. Düğünde konuşacak talak konuşuyor. Cenazeye gidiyor milleti güldürecek bir şey konuşuyor. Denge yok sarsılmış bu şeyler. İşte bunlara sallallahu aleyhi ve sellem boş söz ve kaybolup giden söz diyor. Fayda ve menfaat elde eden, edilmeyen ve önemsenmeyen söz. Konuşuyorsun ama. Ne diyorlar hani bugün de diyorlar ya laf olsun torba dolsun bir Müslümanın yapacağı bir iş değil laf olsun torba dolsun diye konuşmak her kelimenin hesabını vereceğiz Allah'a ya her kelimenin ve şimdi konuşuyorum size bu konuştuklarımın hepsinin hesabını Allah'a vereceğim Rabbim yarın bana soracak bu memleketin 50 bin tane sorunu vardı sen bu insanları niye oyaladın niye olması gereken şeyleri söylemedin Asıl olması gerekenleri niye erteledin? Niye orada farklı bir şekilde ifade etmen gerekirken filancadan korktun, falancadan çekindin, filancadan ürktün böyle sözü söyledin? Bunların hesabını ben vermeyeceğim mi zannediyorsunuz? Zannediyorsunuz ama kusura bakmayın siz de vereceksiniz. Gel bakalım gel diyecek. Bu sözler söylendi mi sana? Söylendi. Ne yaptın peki sen onları? E bıraktım. Salonda bıraktım dışarıya çıktım gittim. Söylenenlerin hiçbir tanesini ne hayatıma ne evime taşımadım. Üzerime almadım. Hoca anlattığı zaman evet güzel şeyler anlatıyor ama ben aklımda dün kavga ettiğim arkadaş vardı. Ne söylendiyse hep onun üzerine havale ettim kurtuldum. Ya da başka bir şey vardı benim ruh halimde o ruh halime göre anlamaya çalıştım. Yani üzerime almadım üzerime almadığım şey de bana fayda vermeyecek ki zaten. Lağv kelimesinin anlamlarının bugün nasıl bizim dünyamızda gerçek manada karşılık bulduğunu siz de biliyorsunuz. Başka mesela önemsenmeyen şey günah batıl her batılda lavdır. Gürültü yapmak neden çünkü gürültü hakikatin sesinin duyulmasına engel olacak yaygara koparmak karışıklık çıkarmak da Lav kelimesinin karşılıklarıdır. Aslında biz bütün bunların hepsini bir kelimede özetleyebiliriz biliyor musunuz? Türkçede de kullanıyoruz bu kelmeli. Mala yani, Mala yani kelimesi hepsini alır. Lav'ın dışındakileri de alır. Mesela Kur'an boş ve anlamsız işler noktasında, abes diye bir kelime kullanıyor abesle iştikal diyoruz ya bizde o işte abes leh ve bir de lab kelimeleri de malayani kelimesinin içerisinde değerlendirilebilir o halde malayani kelime dediğiniz zaman onu kullandığınızda faydasız ve boş iş peki benim güzel kardeşlerim bir muhasebe yapalım beraberce bir insan Kendisinin yaptığı işin boş ya da anlamsız olup olmadığını tespit edebilir mi? Mesela soruyorsun gence diyorsun ki kardeşim günün 3 saatini sosyal medyada harcıyorsun. Bir bakayım falanca hoca filancaya ne demiş? Hele bir bakayım filanca filancanın aleyhine ne söylemiş? Ya da bilgilenmek için en makulünü en Diyelim ki güzelini söyleyin bilgilenmek ben okuyorum ki bakayım hocalarımız ne yazmış işte bu manada bilgim artsın diye tamam bu anlamlı bir iş midir faydasız bir iş midir? Sorsan ona çok faydalı bir iş yaptığını söylüyor. Adam 40 yaşında 50 yaşında 40 yaşına 50 yaşına kadar tutturduğu bir yol var. Gidip onunla konuştuğun zaman adam içinde bulunduğu halin makul olduğunu söylüyor kendisini savunuyor ben anlamsız bir iş yapmıyorum ki boş bir işim yok ki diyor sen onu söylediğin zaman söyleyeceği bir sürü söz var onun sana söyleyeceği dolayısıyla o içinde bulunduğu hali anlamsız bir iş olarak görmüyor mesela ben daha da somut vereyim bir genç kızımız evlenecek annesi ya da kendisi evlenecek düğün yapacak netice itibariyle belli bir hazırlık süreci var gerçi artık kızlarımız da o çeyiz meyiz işinden biraz kurtuldular ama hadi diyelim ki onlar da olsun onlar da var ev olacak hazırlık olacak düğün olacak bir sürü iş olacak bir bakıyorsun altı ay yedi ay bilemedim bir yıl bununla meşgul oluyor hem o aile hem o kızımız ya da o oğlumuz bir düğün elli gününü altmış gününü işgal ediyor Öyle bir hale geliyor ki ev kurulacak ev bir ev kuruluyor ve adı Darül Erkam olacak. Ev kurulurken namazlar ihmal ediliyor. Namaz yok düğüne hazırlık meselesi olunca e, düğünde müğünde kim demiş ki zaten düğünde namaz var. Düğün oldu mu namaz biter zaten öyle bir halde mesele değerlendiriliyor ve bu manada bir şeyler söylendiği zaman da meşguliyet, zamanın kifayetsizliği şu bu bir sürü şey ortaya konuyor. Peki benim güzel kardeşlerim bir işin faydalı olup, olup olup olmadığına kim karar verecek? Ben kendi dünyamdan bakıyorum bu faydalı diyorum. Sen kendi dünyandan bakıyorsun faydasız diyorsun. Ötekisi başka bir şey söylüyor bunu kim belirleyecek? Bunu belirleyecek olan merci eğer kişinin kendisi ise İnsan da kendini her daim haklı göstereceği için o adamın yaptığı her iş doğru zaten öyle değil işte bakın ben size konuşulması söylenmesi çok kolay ama tesisi oldukça zor bir cümle söyleyeceğim bir işin faydalı olup olmadığı o işin salih bir amel olup olmadığında olup olmadığıyla belli olur. Eğer iş salih bir amelse o iş faydalı iştir. Salih bir amelin tesisi zor. Çünkü salih amel bedel ödettirir insana. Öyle hemen kafadan olabilecek bir şey değil. Bir amele salih amel diyebilmemiz için beş tane hususiyeti bünyesinde barındırması gerekir. Nasıl bir amel salih bir amel olabilir? Sağlam bir iman ve selim bir niyet üzerine yapılırsa bir kere o işin salih amel olması buradan kaynaklanır sağlam bir iman selim bir niyet mesela ona buna hava atmak şöyle bir yapalım da akrabaları bir çatlatalım dost var düşman var kendimizi biraz işte insanlara şöyle takdim edelim bak ah gitti selim niyet ne oldu yerle bir oldu o amel salih bir amel olarak kalır mı? kalmaz zemininde ne olacak sağlam bir iman ve selim bir niyet olacak ki o amel salih bir amel olsun İkincisi Kur'an'a sünnete şuraya dikkat edin ve meşru örfe uygun olursa sadece Kur'an'a ve sünnete de deseydik bir şekilde bir yere varabilirdik ama meşru örfü dikkate almak zorundayız İslam Meşru örfü iptal etmez. İslam bunun alanını açar insana. Sen diyelim ki bir bölgede yaşayan bir insansın. Senin yaşadığın bölgede bazı örfler var, adetler var, gelenekler var. Eğer bu adetler ve gelenekler sosyal bir yaraya sebebiyet vermiyorsa, akideyi zedelemiyorsa, başka bir mağduriyetin oluşmasına zemin hazırlamıyorsa o örf ve adetin, o gelenek ve göreneğin yaşatılmasında Hiçbir problem yoktur. İslam bunu iptal etmez çünkü bu bizim bir zenginliğimiz. Kalkar da eğer hayır bu yok Kur'an'da yok sünnette yok sil at bunu diyemezsin arkadaşım. Örf de bu işin temel ayağıdır. Çünkü o işin örfe de yaslanan bir tarafı vardır. İşte bir işin salih bir amel olabilmesi için bu da olmalı. Üçüncüsü çok duydunuz bu cümleyi benden daha da çok duyacaksınız. Çünkü çok arızalarımız var bu konuda. Doğru zamanda doğru iş ortaya konursa. Doğru zamanda doğru iş. Yaptığın işin sadece doğru olması yetmez. Ne olacak? Zamanının da doğru olması lazım. Eğer zamanı doğru tayin edemezsen yanlış yaparsın Allah korusun. kaç yapayım derken? göz çıkarırsın bu manada hakikate hakkıyla şahit olmak derslerine tekrardan gönderirim sizi o derslerde bunun altını daha farklı bir biçimde doldurduk dördüncüsü kendisine faydası olduğu gibi başkalarına da faydası dokunursa salih amelle hasenat arasındaki fark da budur biliyor musunuz hasenat kişinin sadece kendisine faydası olan ameldir ama salih amel hem kendisine hem başkasına faydası olan ameldir. Eğer bir iş salih amel olacaksa kendisine de fayda sağlayacak başkasına da fayda sağlayacak. Yaptığın işte bu var mı? Varsa korkma. Sen gerçekten salih bir amel işlemiştin ama yoksa eğer böyle bir şey sen boş ve faydasız anlamsız bir iş yapmışsın. Ve felahı, felaha ermeyi kaybetmişsin Allah korusun. Ve adım adım bu manada bu noktada tehlikeye doğru yürüyorsun. Bunun çok çabuk farkına varıp ona göre gerekeni yapmak durumdasın. Beşincisi de şu bir amelin salih olup olmamasını anlayacağımız beşinci kriter. Bir zararı ve kötülüğü ortadan kaldırıp iyiliği ve yararı insanlara sağlarsa. Bir iş yapıyorsun ne sana faydası var? ne başkalarına e kardeşim bu iş salih bir amel iyi bir iş değil işte sana da faydası yok başkasına da faydası yok ve bunu sen uzun uzun zamanla yayarak yapıyorsun işte öyle olduğu için bizim problemimiz var şimdi benim güzel kardeşlerim iman ettiğimiz peygamberimiz adeta böyle akıllarımıza çakarcasına şu hakikati söylüyor kişi kıyamet gününde Ömrünü nerede tükettiğinden gençliğini ne işte harcadığından ömür deyince gençlikte de girmez mi işin içine niye ayırdı orası kıymetli çok değerli olduğu için oraya ayrıca bir vurguda bulundu. Ömrünü nerede tükettiğinden gençliğini ne işte harcadığından malını nereden kazanıp nerelere harcadığından öğrendiği ile ne derece amel ettiğinden hesaba çekilecektir. Ve bunların cevabını vermeden hiçbir yere adım atamayacaktır. Ödümüzü koparması gereken bir şey bu. Sahabe bunu duyduğu zaman sarsılıyordu. Bizde bir şey olmuyor o ayrı bir mesele ama sahabe duyduğu zaman ya nasıl vereceğiz bunun hesabını? Ya Resulallah ne yapacağız? O gün biz Allah bunları birer birer bize sorduğu zaman biz ne yapacağız? Bunun endişesini kaygısını taşıyorlardı. Onun için bakın sahabe dediğimiz o kutlu nesle bulamazsınız hayatlarında bir hava boşluğu. Şöyle bir şey yok mesela 3 sene 5 sene bunalım takılayım. Şimdi diyorlar ya işte stresleyim bunalım takılıyor. Genç bir bakıyorsun burnu havada hiç kimseyle irtibatı yok hiçbir şekilde hayatının en verimli zamanını kendisi için ve bu ümmet için bu millet için kullanacak beyefendi bunalım takılıyor. Hiçbir şey yok hiçbir şeye faydası da yok. Var mı böyle bir şey ya var mı böyle bir şey? Allah aşkına Darul Erkam'ın sahibi 18 yaşında bir delikanlı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat döşeğindeyken yatağındayken sancağı emanet ettiği Üsame 17 yaşında bir delikanlı. Ya 18 ile başlayıp 17 ile biten bir yoldur aslında nübüvvet yolu. Niye bunları biz duymamaya gel geliyoruz? Niye ısrarla biz bunları üzerimize almıyoruz? Aleyhselat ve selam efendimiz bunu bir şey için bize söyledi. Sen yaşlanmışsın, kilometren dolmuş, zaten bir şey yapamıyorsun, elinden bir şey gelmiyor. Nereye gideceksin? Mecburen camiye ya da caminin kahvanesine gideceksin. O zaman değil, o zaman değil. Böyle kanın damarlarında deli deli aktığı zamanda sen Allah için bir şey yapıyorsan odur işte olan ve sana onu söylüyor. Onu yap. Onun için gayret et ki yarın Allah'a bu manada bir şeyler söyleyecek sermayen olsun. Allah bütün gençlerimizi böyle yapsın. Onlara öyle bu manada bir aşk kazandırsın ki kendileri bile hayret etsinler. O aşklarının derdiyle yansınlar inşallah. Bütün ümmetin gençlerine biz bu duayı yapıyoruz. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Her yeni gün şöyle seslenir Allah aşkına dikkat edin. Ey insanoğlu ben yeni bir anım, anım yeni bir zamanım yaptığın işler konusunda senin şahidinim öyleyse beni hayır işleyerek iyi değerlendir ki lehine şahitlik edeyim çünkü ben bir daha geri gelmeyeceğim gelmeyeceğim için sen de o fırsatı kaçıracaksın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözün devamında ne diyor biliyor musunuz? Gündüz böyle dile geldiği gibi gece de böyle dile gelir. Gece de aynısını söyler. Çünkü gecenin de geceye has salih amelleri vardır. Şimdi bunları sallallahu aleyhi ve sellem niye söylüyor? Çıkarın hayatınızdan boş ve anlamsız şeyleri. Ulvi sevdalarınız olsun. Kitlendiğiniz ve varmak üzere Gayret içerisinde olduğunuz hedefleriniz olsun. Hiç kimseye takılmadan bu manada bazı şeyleri yapın ki hayat anlamlı şeylerle asıl anlamına kavuştun. Eğer sen anlamlı şeyler yaparsan o hayata farklı bir değer gelecek ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in işaret ettiği o güzellik ortaya çıkacak. Ama ne diyor dalelül salatü ve selam Efendimiz bir başka hadisinde? İnsanlar gafil, iki şeyden gafil. İki şeyden yararlanma konusunda insanlar çok gafil. İki nimet vardır ki bunlarla yararlanma konusunda insanlar çok gafil. Nedir o iki nimet? Sıhhat ve boş vakit. Kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. Kaybettiğimiz zaman. Ama elimizdeyken kıymetini bilmek. Elimizdeyken bu manada bir şeyler yapmak. Elimizdeyken anlamlı işler için geçirmektir asıl olan. Zaten onun için o felahın yoluna varma adına bu meseleyi konuşuyoruz. Bakın ve vesselam efendimiz bunları dediği zaman bunlar sahabenin dünyasına karşılık buldu ya onlarca şey söylerim ama vakit ilerliyor. Sadece Abdullah İbni Mesud'dan bir söz aktaracağım size. Nasıl biri olduğunda siz çok iyi biliyorsunuz. O büyük insan diyor ki üzerine güneşin battığı ömrümün eksildiği ancak amelimin artmadığı bir güne duyduğum pişmanlık kadar başka hiçbir şeye pişmanlık duymuyorum. Bunu İbn Mesud diyor radıyallahu anh. Üzerine güneşin battığı ömrümün eksildiği her batan güneş ömürden götürüyor mu? Götürüyor. fahrettin Razi rahmetullahi Aleyh. asır süresini yazarken kalemi yürümüyor. Nasıl yazayım diye kendi içinde bazı şeyleri götürüp getirirken bir hava alayım diyor dışarıya. Çıkıyor bakıyor ki pazarda birisi buz satıyor. Buz satarken de şöyle bağırıyor. Sermayesi güneşin altında eriyen adama rahmet etmeyecek misiniz? Sermayesi güneşin altında eriyecek adama rahmet etmeyeceksiniz. Geriye dönüyor ve asır süresini böyle yazıyor. Vallahi diyor Allah'ın da bize verdiği ömür güneşin altında eriyen buz gibi. Öyle bir eriyor ki farkında bile değilsin. Bir bakmışsın 20 yaşındasın bir bakmışsın 40 yaşındasın bir bakmışsın 60 yaşındasın bir bakmışsın ki yoksun bu kadar. Böyleyse eğer anlamlı şeyler değer katan şeyler felaha ulaştıracak şeyler bizim ızdırabımız olmalı. İşte İbni Mesud bu pişmanlığı bu söze bağlı olarak böyle ortaya koyuyor. Bunu söyleyen adam Zahid el-Kefser'i rahmetullahi aleyh hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. İbni Mes'ud'u bize şöyle tanıtıyor. Gitti ve arkasından 4000 bin tane alim bıraktı. Dikkat buyurun talebe değil. 4000 bin tane alim bıraktı. Böyle gitti. Hayatında anlam olmayan bir insan bunu yapabilir mi? Hayatında anlam olan birisi 4000 bin alim yetiştirerek hayatını sonlandırıyor gecesini gündüzüne katarak bu işte gayret ederek terleyerek koşarak coşarak belli şeyleri ortaya koyarak salih amel biriktirdi o insanlar onlar da cennete talip biz de cennete talibiz vallahi sizi bilmiyorum ama benim ödüm kopuyor ve utanıyorum bazen sahabeyi anlatınca öğrenince aynı cenneti istemeyi yine de Allah'ın rahmetine sığınıyoruz o ki dedi ki bize korkuyla ümit arasında olun. O ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki ümit tarafı fazla olsun biraz. Biz de ümit ediyoruz. Zaten o rahmet inşallah bizi kurtaracak. Allah o rahmete bizleri eriştirmiş olsun. Bir alim bakın nasıl bir şey söylüyor. Bütün ayıplar bizde olduğu halde hep zamanı kınarız. Dedim ya faturayı keseriz zamana kurtarırız. Ama bakın nasıl bir söz bu. Bütün ayıplar bizde olduğu halde hep zamanı kınarız. Gerçekte ise zamanın hiç suçu yok. Bütün suçlar bizdedir. Haksız yere zamanın sahibine hicivler düzeriz. Zaman dile gelse kim bilir bizim için neler neler söyleyecek zaman dile geliyor aslında bazen ama duyanlara söyleniyor o sözler Allah bizi de duyanlardan eylesin tabinin alimlerinden amir ibni abdillah ibni abdil kays el basri isim biraz uzun oldu ama amir ibni Abdullahı tutun aklınızda talebeleriyle ders yapıyor ders bitince diyorlar ki hocam ne olur gitme hemen yanımızdan bize biraz daha sohbet et biraz daha yanımızda dur şöyle bir şey söylüyor aslında öğretiyor gerçek alim durdurun şu güneşi oturup saatlerce konuşalım eğer güneşi durdurmaya gücümüz yetmezse güneş gidiyorsa biz de bu manada gitmek ve asıl işlerimizi yapmak zorundayız güneş gidiyor gidiyor öyle bir gidiyor ki hem de inanın ki hiç farkında bile olmuyoruz bazen bir bakıyoruz hafta pazartesi bir bakıyoruz geldik cumartesi bitti koca bir hafta bitti gitti su gibi böyle hayat böyle ömür böyle ama anlam katarsak ama değer katarsak ama salih amellerimizi çoğaltırsak felaha onun iç, onunla ereceğimiz için kurtuluş orada olacak inşallah Allah bizi oraya eriştirsin. Benim güzel kardeşlerim, bir noktaya dikkatlerinizi çekip yavaş yavaş sözlerimi toplayacağım. Çokça duymuşsunuzdur. Aleyhselat ve selam efendimiz bazı şeylerden dolayı Allah'a sığınıyor. Allah'ım, ödemeyecek borçtan sana sığınırım. Allah'ım, doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, sadık olmayan dosttan sana sığınırım. Allah'ım, yaşarmayan gözden sana sığınırım. Bir sığındığı şey de nedir biliyor musunuz? Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım. Nedir faydasız ilim? Aynen bu salih amel meselesindeki kıstasları vurun onlara. Bugün zihinlerimiz o kadar gereksiz şeylerle dolu ki o gereksiz şeylerden dolayı asli şeylere yer kalmıyor. Şimdi bir somut örnek vereceğim. Bundan birkaç zaman önce unuttum tarihini yanlış bir şey söylemeyeyim. Üniversiteli öğrencilerin olduğu bir kampa çağrıldım ben de gittim o kadar genci bulmuşum bugün de bir kamptaydım gençleri görünce tutamıyorum kendimi bir şeyler söyledim onlara da söyledim bugünkilere de söyledim sorumluluklarımızı anlattım onlara üniversiteler yanıyor dedim yangın var dedim hadi bu yangını söndürme adına seferber olun gayret edin şöyle yapın böyle yapın elimden geldiğince bir şeyler söylüyorum. Bitti konuşma gençlerle oturmuş hasbihal ediyoruz bir genç soru soruyor ne soruyor bana İslam'da rejim var mı hocam bana bir duvar verin de başımı vurayım ya Allah aşkına ne yapacaksın sen bu rejim meselesini ne yapacaksın ben var desem ne yapacaksın yok desem ne yapacaksın cariyelik meselesini onlarca derste konuşalım ne yapacaksın ya ne yapacaksın şu anda İslam ümmetinin kızları cari oluyor sen uyuyor musun neredesin sen bırak sen onları bunları gel sen bugünün meselesine bak imansızlık kavuruyor bizi birer birer gençlerimiz inançsızlıktan imansızlıktan dolayı elimizden kayıp gidiyorlar bu insanlara imanı anlatma gibi bir sorumluluğumuz var. Allah'ı anlatma gibi bir sorumluluğumuz var. Kur'an'la buluşturma gibi bir sorumluluğumuz var. Peygamberle buluşturma gibi bir sorumluluğumuz var. Talih tali, talih tali meselelerle vakit öldürüyoruz. Ve o öldürdüğümüz vakit meseleleri de bizde yeni yeni tefrikaların sebebi oluyor. Bir şey söyleyeceğim şimdi bu sözledi, sözlerimi ne olur siz altlarını doldurun. Ya şu memlekette Müslümanlar arasındaki en büyük ihtilaf kaynaklarından bir tanesi geçmişte yaşayan alimlerdir. Birisi bir alimi sevdiği için bir diğeri ona düşman. Ötekisi de niye onu sevmediği için ona düşman. Ya kardeşim siz ne, ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Bu kadar derdimiz var yetmedi bir de Vefat etmiş gitmiş adamların üzerinden mi bir kavga verelim? Seviyorsan sen sevmiyorsan sevme. Ne yapayım ben? Ben sana illa de sevdirmek için gayret mediceğim. Gel başka bir işe biz el atalım. Başka bir işe el atalım. Başka bir mesele var ortada. Şu anda şu memlekette yüzde 99 Müslümandır hikayesinden kendinizi kurtarın. Böyle bir şey yok. Yüzde 99 Müslüman falan değil. Kendisini Müslüman diye isimlendiren adamlara bakın. Meleklere inanmıyor ya 6 tane iman esasından birine inanmayan adam Müslüman kalır mı adam diyor ki ben meleklere inanmıyorum ben kadere inanmıyorum diyor kadere iman meselesi Emevilerin uydurduğu bir yalandır diyor ben inanmıyorum ne diyeceksin şimdi ortada bu var biz kalkmışız neyi tartışıyoruz aynen halimiz Abdullah İbni Ömer'in karşısına geçip ihramlıyken iken pire öldürmeyi soran adamlara benziyor. O güçlüydü. Ömer'in oğluydu. Benim gücüm öyle değil ki ben de aynılarına onlara söyleyeyim. İhramlıyken pire öldürmek caiz midir ya da bunun kefareti var mıdır diye kendisine sordukları zaman o soruyu ne dedi ne dedi biliyor musunuz İbn Ömer onlara? Siz nerelisiniz? Biz kufeliz dediler. Allah'tan korkun ya, Allah'tan korkun. Elinizde Hüseyin'in kanı var. Siz pirenin kanının peşine düşmüşsünüz. Ya ellerimizde kan var kan şu anda ümmetin elleri, kanı ellerimizde şu anda akan kandan sen ben hepimiz sorumluyuz. Şu anda imansızlıktan dolayı kavrulan her bir gençten sen de sorumlusun ben de sorumluyum. Ben biraz önce 22 yaşına bir delikanlıyı anlattım İnşallah ehli imandır ama dönüp kendime kızıyorum. Ya bu gence ben bir gün olsun karşıma alıp bir şey anlatabildim mi? Gidiyor elimizden kayıp gidiyorlar. Ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Yapamadığımız için de şeytan bizi boş işlerle meşgul ediyor. Şeytan başka başka şeyleri bizim gündemimize koyuyor ki asli işlerimize girmeyelim. Bakın benim güzel kardeşlerim meselenin bir de şöyle bir boyutu var. Eskiden Müslümanlar Mekke'de Medine'de Kur'an okudukları zaman o müşriklerin o Yahudilerin büyükleri ekabir takımı Kur'an'ın sesi duyulmasın diye ellerine alırdılar teneke taş. Tenekeleri taşları birbirine vururlardı. Ses gürültü yaparlardı ki Kur'an'ın sesi muhataplara ulaşmasın. Vallahi şu anda şu andaki zalimler kafirler fasıklar. Onlar da ellerinde tenekeler çalıyorlar ama tenekeleri değişmiş ama işin aletleri değişmiş o ayrı mesele. Bütün mesele gürültü çıkararak bizi haktan ve hakikatten koparmak. Bütün mesele bizi boş işlerle meşgul etmek. Bütün mesele bizi düzümsüz işlerin içerisine sokup bizi bu manada asli işlerimizden koparmak. Gelmeyelim buna ne olur gelmeyelim. Gelmeyelim ki bu iş arz talep işidir. Hak olanı, güzel olanı, salih amel olanı talep edelim ki Allah bize daha bu manada farklı imkanlar açsın. Bizi bu manada kandırmaya çalışanlara da Allah o fırsatları ellerinden alsın. Ama bize bağlı bu. Bunu yaptığımız zaman bu manada bazı şeyleri ortaya koymuş olacağız. Birkaç sene önce vakit ahlakı diye bir ders yaptım. Dersin sonunda da kısaca beş tane şey söyledim. Aynı şeyi öneminden dolayı bir daha söylüyorum. Ve her birinize birer birer söylüyorum. Herkese birer birer emanet ediyorum. Diyorum ki erteleme ecel var. Unutma sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü ne dedi? Erteleyenler yarıncılar helak oldu. Deme yarın bugün yap ne yapacaksan. Erteleme ecel var. İkincisi dağıtma dert var dertlerimiz çok bizim dağıtma kalbini dağıtma zihnini dağıtma her işte elim olsun deme her işte elin olursa hiçbir işin hakkını veremezsin bizim çapımız belli gücümüz belli ya bir iş yap güzel yap doğru dürüst yap o işin aranan adamı ol tamam bitti o iş yarım öteki iş yarım ötekisi yarım böyle bir şey yok onun için dağıtma dert var Derdimiz de İslam o derdin de sırtımızda bir heybe değil bir hörgüç olduğunu geçmiş derslerde söyledim kararsız kalma kader var 20 yaşındasın 25 yaşındasın halen ne yapacağını bilmiyorsun acaba şöyle mi yapsam acaba böyle mi yapsam bugün oraya koyuyorsun öteki gün oradan kaldırıyorsun ya daha ne var? yapacaksın sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıl yaşadı 63 güzel bir rakamdır sallallahu aleyhi ve sellem onun için Allah o rakamı o ömrü yaşatmıştır. 60 dediğin zaman 20'ye geldiğinde 3'te bir gitti. 20'ye geldiğinde 3'te bir gitti. 40'a geldiğinde 3'te ikisi gitti. 60'da 3'te 3'ü de gitti. Bu kadar. Onun için burada kararsız kalma. Gerekli bir biçimde ne yapacaksan ehil olan insanlarla istişare et al kararını. Bir de unutma kader var kader. Kadere iman etmişiz biz. Allah ne çizmişse odur ya vallahi odur billahi odur. Allah'ın yazdığından başka bir şey yok ki. Kader dediğiniz şey Allah yazdı diye biz mecbur değiliz. Allah yazdığına bizim yaptıklarımız muafak düşmesidir. Kader dediğiniz şey budur. Allah yazmıştır bizim yaptıklarımız da o yazgıya uygun bir biçimde hareket ediyor. Öyleyse eğer... Kararsızlığın hiçbir anlamı yok dördüncüsü hırsızları yakala hedef var Ney bu hırsızlar benim zamanımı benim vaktimi çalan her şey neyse bu siz biliyorsunuz neler olduğunu ve herkesin dünyasında hırsızlar başkadır hırsızlar dediğiniz şey insanın zafiyetidir. Zafiyetleri çalar insanın vaktini. Neye zafiyetin varsa orada vardır aslında hırsızlar. Sen onları tespit et yakala kitlen hedefine. Kul cool olmak gibi bir hedefin varsa ona doğru yürü. Beşincisi de şu harcama hesap var. En değerli hazinemiz bizim zamandır. Zamandan daha değerli bir şey yok. İnanın ki paranızı kaybettiğiniz zaman biraz üzülün. Ama vaktinizi kaybettiğiniz zaman on katı daha fazla üzülün. Çünkü onun telafisi mümkün ama diğerinin telafisi mümkün değil. İşte bu beş tane temel anlamda vakit ahlakıyla alakadar olarak çıkardığımız bu cümleler hepimizin inşallah dünyasında felaha erme adına bir gayrete bizi sevk etmesi için bütün lüzumsuz işlerden faydasız işlerden yüz çevirme adına bir gayrete dönüşsün. Son sözü ilim şehrinin kapısı Hazreti Ali söylesin mi? Bakın ne güzel bir şey söylüyor. Dünya her an bizden uzaklaşmakta. Ahiret ise her an bize yaklaşmaktadır. Bunlardan her ikisini de tercih edenler vardır. Hazreti Ali diyor ki dünyanın da evlatları var. Ahiretin de evlatları var. Dünyayı da tercih edenler var. Ahiretin de tercih edenler var. Siz ahireti tercih edenlerden olun dünyayı tercih edenlerden olmayın bugün amel var hesap yok yarınsa hesap var amel yok bugün amel var hesap yok yarın ise hesap var amel yok Allah o hesaba erinceye kadar bizlere salih amel işleme adına yardım eylesin. Hayatlarımıza ne kadar boş, anlamsız, abes, lüzümsüz, malayani iş varsa hepsini söküp atsın. Bize rahmet etsin. Yüreklerimize şu İslam'ı bir dert olarak kazısın ki bu aziz İslam için gayret edip hayatlarımızı da anlamlı şeyler için harcayabilmek, geçirebilmek bizlere de nasip olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin. وَآخِرِ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Fatiha. <الْفَاتِحَة>